Çocuk deyip geçmeyin her salı ve çarşamba Türkiye Saati'yle 11'de radyomuz Burç Efendi. Efendim merhabalar Burç Efendi'den Çocuk deyip geçmeyinden hepinize selam ve saygılarımızı sunuyor ve bir programımıza daha başlıyoruz. Dünden yarım kalan e-maillerimiz var idi, dünden yarım kalan konularımız var idi, bugün bir saatlik birlikteliğimiz içerisinde gönderdiğiniz e-maillerinize cevap vermeye çalışacağım. Efendim dün güven duygusundan yeniden bahsettik, ısrarla bahsettiğimiz şey idi güven duygusu. Bu Burç efemde program yapmaya başlayalı bir yıllık bir zamanımız oldu ve bu bir yıllık zaman içerisinde asıl şeyin çocuğun karakter ve kişilik gelişimi, çocuğun ruh dünyasının dengeli bir şekilde oturtulması olduğunu ısrarla vurguladık, davranış eğitiminin yani çocuklardan bir takım davranışlar beklemenin, ...işte düzgün oturması, düzgün yürümesi, düzgün gülmesi, efendim akıllı uslu olması gibi şeylerin aslında daha sonradan, çok çok sonradan geleceği... ...önce halbuki çocuğun ruh dünyasının dengeli bir şekilde oturtulmasının neticesidir davranış eğitimi diye bahsetmiştik. Ve çocuğun ilk önce davranış eğitimine değil... Çocuğun ruh dünyasının yerleşmesine önem göstermesi lazım, anne babaların buraya önem vermesi lazım geldiğini bir yıllık program içerisinde ısrarla vurgulamıştık. Şimdi bu konuyla alakalı, güven duygusuyla alakalı gönderdiğiniz e-maillere cevap vermeye çalışacağım. Ve bu sırada eğer e-mailler gönderecekseniz nereye göndereceksiniz onu hemen söyleyelim. Çocuk deyip geçmeyin burcfm.com.tr çocuk deyip geçmeyin burcfm.com.tr yahut da kişisel web sayfamızın üzerinden de yine e-mail gönderebilirsiniz. Nasıl yapıyorsunuz onu? www.ademgunes.com diye web sitemize girdiğinizde orada Adem Güneşe sor ...diye bir buton var, o butona sorunuzu yazıp gönderdiğinizde gerek web sitemizde yayınlıyoruz bu soruları... ...gerekse de radyo programımızın içerisinde cevaplandırmaya çalışıyoruz. Evet, diyoruz ki çocuklarda davranış eğitiminden önce olması lazım gelen şey... ...çocukların duygu dünyası, ruh dünyası, kişilik ve karakterinin oluşması için zemin hazırlanması lazım ki... Daha sonra davranış eğitimi geliyor. İşte o yüzden anne babalar çok defa yanılıyorlar. Çocuklarıyla direkt davranış eğitimine başlıyorlar. Düzgün otur, yemek masasında şöyle duracaksın, şunu şöyle yapacaksın, bu böyle olacak. Oturduğun zaman misafire gittiğimizde şöyle oturacaksın. Efendim yürürken böyle yürüyeceksin, gülerken böyle güleceksin, çok kahkaha atmayacaksın işte konuşurken şu şekilde konuşacaksın diye mekanik bir terbiye sistemi maalesef toplumumuzun içerisinde gelişmiş. Halbuki çocuklarda davranış gelişimi, davranış eğitiminden önce gelen bir şey var. Çocukların ruh dünyasının önce huzur ve sekine içerisinde olması, güven duygusunun gelişmiş olması, çocuğun karakter eğitiminin, kişilik eğitiminin ve onur dünyasının zedelenmemiş olması lazım geliyor ki o çocuk zaten bir süre sonra kimle nasıl konuşacağını kendi iç dünyasındaki aynaya bakarak anne babasının yardımını alarak o şekliyle devam eder. Siz çocuğu evin içerisinde hırpalaya hırpalaya gider iseniz, siz çocuğun kişilik ve karakterini zedeliye zedeliye giderseniz... İstediğiniz bir şeyi yapmadı diye çocuğunuzun üstüne hırsla, öfkeyle, nefretle giderseniz çöpleri dışarıya çıkart dediniz. Çocuk yatıyor içeride veya bilgisayarla oynuyor. Duymadın mı beni çöpleri çıkart dedim. Duydum niye bağırıyorsun ki yani? Annelik bu mu? Yahut da çocuk işte dersini yapmıyor. Sana kaç kere söyledim dersini yap diye, sen ne biçim çocuksun, Allah seni kahretmesin, bak bilmem neler ne kadar ders yaptı. Tatilde bir tane kitabı açıp okumadın, sen nasıl o işte sınıfını geçtin, ben de şaşıyorum gibi çocuğun onuruna dokunan, çocuğun kişiliğini tahrip eden sözleri söyleye söyleye çocuğunuzu adam edeceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çocuk eğer onurunu dik tutabilmiş karakterini, Zedelenmemiş olarak gençliğe doğru getirebilmişse işte o çocuk sizi gerçekten memnun edecek olan bir çocuktur. Halbuki siz çocuğunuzu ezerek, tahrip ederek, inciterek, yıpratarak çocuk terbiyesinde başarılı olacağınızı düşünüyorsanız eyhat yanılıyorsunuz binlerce yüz binlerce anne babanın. Yanılıp da ben bu çocukla şimdi nasıl baş edeceğim diye onursuz ve kişiliksiz çocuklar ile baş başa kaldıklarında çaresiz duruma düştüklerindeki hali siz de yaşamak üzeresiniz eğer çocuğunuza bu şekilde davranıyorsanız. O takdirde yapmamız gerekli olan şey nedir? Önemli olan şey şudur çocuğunuzun onurunu kırmayın. Kişiliğine zarar verecek cümleler söylemeyin. Çöpü dışarıya getirmiş yahut da götürmüş, götürmüş ya da götürmemiş bu mu önemli, kişilikli veya kişiliksiz olması mı daha önemli? Eğer çocuğunuz çöpü dışarıya götürmüyor ise acaba burada eksiklik çocukta mı yoksa çocuğun evin içerisinde bir takım işlere ortaklaşa olarak yardımcı olma duygusunu verememiş olan sevgili anneciğim, sevgili babacığım acaba suç bizde mi? Çocuk eğer evin içerisinde kendini o evin bir üyesi olarak hissedemiyor, yere düşen bir şeyi kaldıramıyor, efendim kaldırmıyor, ortalığın dağınık olması onu rahatsız etmiyor ise bu takdirde bu çocuğu bu şekilde mi dünyaya geldi, Allah bu çocuğu bu şekilde mi yarattı, Yoksa acaba ben mi geliştiremedim bir takım yeteneklerini çocuğumun diye önce düşünmemiz lazım. Ondan sonra çocuğa eğer saldıracaksanız o düşünceyle bir saldırın bakalım bir. Sana kaç kere dedim dışarıya çöpleri çıkartmıyorsun, içeriye şunu yapmıyorsun. Derslerine kaç kere dedim işte ben yardımcı olayım dedim hatta yine de derslerini yapmıyorsun. Çocuğun içinde çünkü merak duygusu, çocuğun içinde çünkü kişilik, onur Çocuğun içerisinde çünkü ruhun temel dinamikleri eğer zarar gördüyse o çocuğa oturtup bir masada bir sayfa yazı yazdırmak, bir sayfa kitap okutturmak o çocuk için zaten ızdırap verici bir şeydir. Bu takdirde kendimizi gözden geçirmemiz lazım, gelir demiştik. Dolayısıyla davranış eğitimimi, karakter eğitimimi ilk İlk önce buna karar vermemiz lazım. Ve davranış eğitimi diye eğer uğraşırken çocuğun kişiliğine ve karakterine zarar veriyorsak o zaman bir yerde dur dememiz lazım kendimize. Dur yahu ne yapıyorsun? Çocuğu kişiliksiz yaptın bak yalancı, kurnaz, tilki gibi üç kağıtçı bir çocuk yetişti. Daha sen hala üstüne gidiyorsun. Hala baba olarak bağırıp çağırıp evin içerisinde onu perişan ediyorsun. Hala bir bak çocuğun onuru kalmadı kişiliği kalmadı hala sen ondan doğruyu söylemesini bekliyorsun hala eve erken gelmesini bekliyorsun hala işte yalan söylememesini bekliyorsun yani çocuğun kişiliği tahrip olmuş yıkılmış vesaire yapmış bir virane olmuş çocuk bir gökdelen gibi yetişecekken daha hala üst üste üç tane tuğlayı koyamamış... ...karakterini geliştirememiş... ...hala eline baltayı almış, balyozu almış... ...çocuğun üstüne hala saldırıyorsun. Hayır olmaması lazım gelir bunlar. Ve ben programlarımızın tamamına yakınında... ...bir taraftan bu şiddetten... ...anne babanın, çocuğun kişilik ve karakterinin... ...gelişmesine engel olan... ...şiddet ve cezadan... ...anne babayı uzak tutmaya çalıştırırken... ...öbür taraftan da hep şunu söylemeye çalıştım... Allah şükür biz çocuğumuzu dövmüyoruz. Allah şükür biz çocuğumuza işte bağırıp çağırmıyoruz. Evimizde bir güzel ortam var. E her şey sevgi içerisinde yürüyor diyen anne babalara da şöylesi bir tehlikeden bahsettim bir yıl boyunca. Acaba dedim bu çocuğunuza gösterdiğiniz sevgiler, acaba çocuğunuza gösterdiğiniz ilgiler, çocuğunuzun kendi kişiliğini ...üzerine, kendi kişiliğinin üzerinde bir gölge gibi oluyor olmasın? Yani siz çocuğunuzu severken, siz çocuğunuzla içli dışlı olurken... ...siz çocuğunuzun içerisine kendi ruhunuzu kopyalamaya çalışırken... ...acaba çocuğunuzun ruhunu hissedebiliyor musunuz? Yoksa örneğin, çocuğunuz bir şey yapacak örneğin nedir o? Siz sevgiyle halledeceksiniz, biraz önceki örnekteki anne gibi... İşte çocuğunuza seslendiniz çöpü götür dediniz o da içeride bilgisayarla oynamaya devam ediyor yahut da uzandığı yerde öylece kalmış durumda bir anne var ki buna bağırarak karşılık verir yani. Kendi içinde problemlerini çözememiş bir anne, kendi ruh dünyasındaki problemlerini çözememiş bir anne sanki iğne batmış gibi birden ben sana demedim mi diye kaç kere sesleneceğim sana götürsene şu işi yapsana diye kendi isteklerinin olmadığı noktada çocuğa saldırmayı bir marifet zannederek ve saldırarak çocuğunu işte istediği şeyi yaptırmayı bir marifet zannederek kendi sözünü dinlettiğini zannederek kendi avuntusu içerisinde olan bir grup anne. Olabilir. İkinci grup anneler ise şöylesi davranış içerisinde genellikle oluyorlar. Çöpü götürmezsen ben üzüleceğim. Ben seni çok seviyorum onun için çöpü götür. Yahut da sevgiyle, sevgi tehdidiyle aslında. Sevgiyle değil sevgi tehdidiyle. Eğer çocuk o çöpü götürmez ise bir şeyin farkında anne üzülecek. Çöpü götürmez ise bir şeyin farkında anne kendisini daha az sevecek. Çöpü götürmez ise anne işte birazcık yüzünü eyecek. Aslında bir bağırtı çağırtı yok evin içerisinde. Ama evin içerisinde yoğun bir duygusal yıpratıcılık var ise bunun adına da siz şöyle koymayın. Biz evin içerisinde her şeyi sevgiyle hallediyoruz diye kendimizi avutmaya gerek yok. Çünkü bunun şiddetten çok bir farkı yok. Bu Çocuğun duygu dünyasını aslında ince ince ele geçirip duygularını çocuğun ince ince ele geçirip çocuğu yine kullanıyor olmaktan bir farkı yok. Yani çocuklarda davranış geliştirirken, davranışlara çocuklar yönlendirilirken çocuğun duygu dünyası hissetmeden, hissettirilmeden eğer kullanıyorsa anne o zaman bunun da şiddetten çok bir farkı yok. İşte ben gelen e-maillere baktığım zaman cümle şöyle başlıyor. Hocam Allah şükür evimizin içerisinde hiçbir problem yok. Eşimle iyiyiz, çocuklarla iyiyiz. İşte ama bazen çocuğum şunu yapıyor. Altını ıslatıyor mesela. Davranış bozukluklarında çocuğun ruh dünyasındaki bozukluklardaki en önemli şeylerden bir tanesi, iç etkenlerden bir tanesi alt ıslatmadır. Yani eğer çocuğun ruh dünyasında bir takım problemler var ise, o takdirde çocuk altını ıslatmaya meyillidir. O çocuk altını ıslatır. Eğer fizyolojik sebepleri bir tarafa bırakırsak, eğer genetik sebepleri de bir tarafa bırakırsak, psikolojik sebeplerden bahsediyorsak, eğer o takdirde çocuğun ruh dünyasındaki karışıklıkların bir işaretidir alt ıslatmak. Yahut da yalan söylüyor olmak. Yahut da çocuğun efendim kıskançlığı, kardeşini kıskanıyor olması ruhunda çözemediği bir takım şeylerin işaretidir. Dolayısıyla biz şu yanılgıya da düşmememiz lazım. Biz evin içerisinde her şeyi sevgiyle hallediyoruz derken dahi acaba bu işin içerisinde bir anormallik olabilir mi diye çok hassas davranmamız lazım. Çünkü çocuk bu durumda daha önceki programlarda bahsetmiştim kendi benliğini geliştirmek yerine annesi veya babası üzülmesin diye ben şimdi çöpü atmayacağım annem üzülür yahut da ben erken yatmayacağım annem üzülür. Yahut da ben eğer anneme kızarsam annem üzülür. Yahut da yemeği yemez isem annem üzülür. Annem annem yahut da babam babam üzülmesin, onlar kırılmasın, onlar şu olmasın, onlar bu olmasın diye diye diye çocuk kendi kişiliğini geliştirmek yerine anne babalarının beklentisine cevap vermeye doğru gidiyor ise ve bu çocuk evet akıllı uslu gibi de görünüyor ise her denilende yapıyor ise, her otur denildiğinde oturuyor, kalk denildiğinde kalkıyor ise, bu çocuğun da acaba sağlıklı bir ruha sahip olup olmadığı konusunda üzerine bir soru işareti koyabilirsiniz. Çocuk ancak dışa vurduğu dünyası, dışa vurduğu çocuksu dünyası ile... Eğer anne babası tarafından kabul ediliyor ise ancak o zaman kendi kişiliğini ve karakterini geliştirir. Yoksa anne babası üzülmesin diye, anne babası yıpranmasın, kızmasın, efendim küsmesin diye çocuk bir takım davranışları yapıyor ise... ...bunun diğer annelik modelinden çok bir farkı yoktur. Birisi bağırarak çocuğunu, sindirerek çocuğunu yapmak istediği şeyleri, yaptırmak istediği şeyleri yaptırıyor... Diğeri ise çocuğun böyle ruh dünyasına girmiş oralarla oynuyor. Çocuğun üzülmesi, üzülmemesi, duygusal sömürüyle çocuğu istediği davranışlara doğru çekiyor veya itiyor. Hayır, gerçek çocuk yetiştirmek, karakterli ve onurlu çocuk yetiştirmek ancak çocuğun kendisi olmasıyla alakalı bir şeydir. Dışarıdaki tazdiklere kanmaması, yıkılmaması lazım. Neyi beğendi? İki tane elbise var. Biri sarısı, biri kırmızı bir elbise var. Çocuk kırmızı elbiseyi beğendiğini ifade edebiliyor, söyleyebiliyor. Anne de bunun karşısında burun kırın etmiyor ise, ee falan demiyor ise, çocuğunun duygu dünyasını sömürmeye çalışmıyor ise, kendi istediği şey sarı ve sarıya doğru çocuğunu teşvik etmek için bir takım akıl oyunları, kurnazlıklar yapma ihtiyacı hissetmiyorsa gerçek annelik işte budur. Yok eğer çocuk kırmızı elbiseyi beğendi sonradan da diyor ki tamam tamam neyse kırmızıyı almayalım salıyı alayım diyor ise o takdirde işte soru sormak lazım kendi içimizde. Çocuğum acaba kendini yaşamak yerine bana mı kendisini göstermeye çalışıyor? İşte efendim evin içerisinde oynanacak bir oyundan yahut da kardeşini kıskanılacağı bir anda çocuk eğer kıskanmıyor, çocuk eğer duygu dünyasını Dışarıya vurmaktan çekiniyor ise ben bazen çocukları görüyorum içim yanıyor neden içim yanıyor örneğin 4 yaşındaki bir çocuk kardeşi olmuş o da yeni 6 aylık bir çocuk şimdi 4 yaşındaki çocuğa bakıyorum kardeşiyle olan münasebete bakıyorum çocuk aslında olay tam kavrayamamış yani bu çocuk nereden geldi niye bizim evin içerisinde annem niye bu kadar onunla ilgileniyor onu daha mı çok seviyor beni daha mı az sevecek Artık ne olacak, evin içerisinde neler nasıl değişecek gibi sorulara çocuk tam cevap verememiş ve hırslanmış. 4 yaşındaki çocuk. E 1 yaşında veya 6 aylık kardeşi de orada annesiyle ilgileniyor örneğin. Annesi onunla ilgileniyor. Yanına gidiyor örneğin. Kardeşini böyle sanki dişlerini sıkar gibi. Sanki böyle içindeki öfkeyi, içindeki kızgınlığı sanki hiç belli etmez gibi. ...kardeşini sevmeye çalışıyor. Saçını okşuyor. Cicik, cicik diyor. Kardeş, kardeş diyor örneğin. Yahut da gidiyor elini öpüyor. Yahut da gidiyor yüzünü öpmeye çalışıyor. Aslında tüm bunlar bir anormalliğin işareti. Anneye kendini göstermeye çalışıyor çocuk. Ne için göstermeye çalışıyor? Bak ben senin sevdiğin kişiyi ben de seviyorum. Ve ben ona zarar vermeyeceğim diye. Halbuki çocuğun o... Doğal hali bir uzman tarafından ruhu incelenecek olmuş olsa o takdirde çocuğun içerisinde çözülmemiş sorular ve o soruların oluşturduğu karmaşalıklar içerisinde çocuk her şeye rağmen kendisini engellemeye çalışarak sıkmak istediği çocuğun kolunu cicik cicik diye seviyor. Halbuki bir bıraksanız sıkacak, ısıracak yani çocuğu. Çocuk kendi içindeki duygu dünyasındaki bu depremleri... Yenmeyi veya bastırmayı annesinin kendisini sevmeyeceği korkusu veya endişesiyle yerine getirerek kardeşine yöneliyor ise siz kendi kendinizi kandırmayın çocuklarım işte birbirlerini kıskanmıyor işte büyük kardeş küçüğü kıskanmıyor. Şimdi yani kıskanması lazım normalde çocuğun ama bu kıskanma eğer dengesizliğe gitmiş ise orada bir anormallik var anne baba tutumunda. Eğer hiç kıskanmıyorsa da yine orada bir anormallik var. Dengeli bir kıskanma olması lazım. Çocuk kendi iç dünyasını dışa doğru vururken bazı sorular sorması lazım. Kardeşiyle ilgili, kendisiyle ilgili sorular sorması lazım. Bunu sormuyor. Sadece sevgi gösterilerinde bulunmak zorunda olduğunu hissediyor ise o takdirde burada bir anormallik vardır diyebiliriz. Efendim gönderdiğiniz e-maillere başlayalım. Figen Hanım göndermiş şöyle bir mesaj. Adem Bey Allah razı olsun programlarınız sayesinde ne kadar yanlışımız varmış anlıyorum. Ne kadar cahilmişim diye çok üzülüyorum. 3,5 yaşındaki kızım bebekliğinden beri kreşe gidiyor. 3,5 yaşındaki kızım bebekliğinden beri kreşe gidiyor. Şimdi yaz tatilinde kreşe yollamıyorum. Kış döneminde kreşe başlayacağız falan dediğimde hiç istemiyor. Nasıl davranmalıyım? Bir de kızım çok mızmız. Önceleri her ağladığında koşa koşa yanına gidiyordum. Şimdi ağladığında ilgilenmemeye çalışıyorum. Hala devam ederse gidip ilgileniyorum. Sakinleştirmeye çalışıyorum. Yine sakinleşmezse bırakıp gidiyorum. Ağlayarak peşimden geliyor. Bazen biraz sonra susuyor bazen de hiç susmuyor. Gereksiz yere ağlamaması için nasıl davranmalıyım demiş Figen Hanım. Şimdi tabii doğduğundan beri kreşe gidiyor olması... Bir çocuk için çok da iyi değil değerli Figen Hanım bunu söyleyeyim çünkü anneye ait güven duygusunu çocuk annenin yanında alıyor olması lazım ama maalesef günümüz modern dünyası erken yaşta anneyi çocuktan kopardığı için anneler iş ortamına tekrardan gitmek için çocuklarıyla böylesi bir süreç yaşıyorlar. Onu biz tarafa bırakalım ama annenin davranıştaki, buradaki davranıştaki sorusuna gelelim. Şimdi biz daha önceki ilk programlarımızda şundan bahsetmiştik. Çocuklarda duygusal yoksunluk mu, iktidar mücadelesi mi? Bu iki kavramı anne çok iyi öğrenmesi lazım. Çocuğun bazı ağlayışları var ki duygusal yoksunluktan kaynaklanıyor. Bazı ağlayışları da var ki Anneyle iktidar mücadelesi, güç mücadelesi, benim dediğim olsun mücadelesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla eğer hangi ağlayış olduğunu anlayamadan çocuğa bırakın ağlayın olursa o zaman çocuk eğer bir duygusal yoksunluk yaşarken anne onu yalnız bırakır ise anneye olan güven duygusunu zedeler çocuk. O takdirde ilk önce anne şunu görmesi lazım, bilmesi lazım. Bu olay olmadan önce, ağlamadan önce... Çocuk ne ile meşguldü? Örneğin kalem istiyor idi. Biz kalemi verdik. O beğenmedi kalemi. Başka bir kalem istiyor. Yani illa dediğini yaptırtıracak. O zaman ağlıyor ise bırakın ağlasın yani. Ağlayarak bir şeyleri elde etme periyoduna girmiş öyle bir kazanım elde edeceğini zannediyorsa o takdirde ağlayabilir. İstediği kadar ağlayabilir. Ancak eğer çocuk duygusal bir yoksunluk yaşıyor ise... Örneğin anneye olan ilgi ihtiyacı belirmiş ise, sevgi ihtiyacı belirmiş ise, korku ihtiyacı belirmiş ise, annenin kendisine dokunmasının ihtiyacı belirmiş ise, tensel temas çocuk terbiyesinde çok önemli. Eğer öylesi bir ihtiyaç belirmiş ise, o takdirde anne onu sakın ola ki ağlar vaziyette bırakmaması lazım. Çocuğunun tenine dokunması lazım, döşüne basması lazım, saçlarını okşuyor olması lazım. O takdirde çocuğun o duygusal yoksunluğunun karşılığını vermesi lazım. İşte Figen Hanım burada diyor ki bazen bırakıyorum, bazen gidiyorum ilgileniyorum, bazen işte ağlamaları artınca gidiyorum ilgileniyorum. Hayır. Orada olayı analiz edeceksiniz. Çocuğunuzun duygu dünyasını analiz edeceksiniz. Çocuk şu anda, çocuğum şu anda neden ağlıyor kısmının cevabını vereceksiniz kendi ruhunuzda. Ondan sonra davranışınızı ayarlayacaksınız. İktidar mücadelesi yapıyor ise ağlayabilir istediği kadar. Duygusal yoksunluk yaşıyor ondan dolayı ağlıyor ise hiç ağlatmayın. Hemen sarıp sarmalayın çocuğunuzu değerli Figen Hanım. Efendim bir reklam arası vereceğiz ondan sonra e-maillerinize tekrardan döneceğim. Hangi adrese e-mail göndereceksiniz çocuk deyip geçmeyin atburçefem.com.tr Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikte olmak ümidiyle. Burçefen'de çocuk deyip geçmeyin devam edecek. <gülüyor> <gülüyor> Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün ağırlıklı olarak yine güven duygusundan bahsettiğimizi söylemiştik programın başında. Gelen e-maillerde de o yöndeki e-mailleri okumaya çalışıyorum, cevaplandırmaya çalışıyorum. Şimdi Gülseli Hanım'ın gönderdiği e-maile bakalım. İyi günler diliyorum hocam demiş. Yayınlarınızdan maalesef yeni haberim oldu. Ama ne şanslıyım ki arşivde kaçırdığım programları dinleyebileceğim Belki benim soruma daha önceden değinmişsinizdir ama acelem olduğu için arşivleri dinlemeyi bekleyemedim kusura bakmayın. Hocam benim 4 yaşında bir oğlum var. 2 yaşına bastığında küçük tuvalet eğitimini verebildim. Ama büyük tuvaletinde hala altını bağlanmakta ısrar ediyor. Denemediğimiz yöntem kalmadı. Önce küçük lazımlıklarla denedik olmadı. Yaş ilerleyince klozet kapakları aldık birkaç tane. Tuvalete oturdama yapmadı. Babasını örnek alsın dediler. Babasıyla kaç kere tuvalete girdi? Olmadı. En son durum altını bağlıyoruz. Klozeti oturuyor ve öyle yapıyor. Telkinlerimiz sonuç vermesi, ufak cezalarımız oldu. Bak tuvalete yapmazsan şuraya götürmem, şunu yapmam, almam vesaire. Sonuç vermedi. Hatta şimdi küçük tuvaletinde tutuyor. Yalvar yakar yaptırıyoruz. Önümüzdeki dönem kreşe göndermeyi düşünüyorum ama bu sorun yüzünden vazgeçiyorum ben de utanıyorum aslında o da artık utanıyor ama ne yapacağımızı bilmiyoruz yol gösterirseniz sevinirim demiş Gülseli Hanım şimdi tuvalet alışkanlığı ile alakalı evet onlarca soruyu cevaplandırmaya çalıştım ve benim kişisel web sayfamda da www.ademgunes.com web sitesinde de adım adım tuvalet eğitimi ile alakalı bilgiler var Şimdi oradaki o bilgileri okumayı tavsiye edeceğim. Ancak burada iki tane hususun altını çizmeye çalışıyorum. Şimdi birincisi babasıyla gitsin tuvalete otursun babası ona göstersin diye bir tavsiye alınmış ve baba gitmiş tuvalete oturmuş. İşte çocuk da ondan korkmadan yani tuvaletin korkulmayacak bir şey olduğunu ve tuvaletin ne için kullanıldığını öğrensin diye. Tamam bu iyi, hoş da yalnız burada bir şey dikkatlerden kaçmış, çocukta mahremiyet duygusu. Şimdi değerli dinleyiciler, yani çocuk isterse altına işte 5 yaşına kadar, 6 yaşına kadar, 7 yaşına kadar yapıyor olsun, bu mu önemli? Yoksa çocuğun mahremiyet eğitimi zedelensin, o mu önemli diye bana soracak olursanız, bence mahremiyet eğitimi çok daha önemli yani çocuk nasıl olur da babayla birlikte tuvalete girer? Nasıl olur da çocuk babayla birlikte tuvaletin nasıl yapılacağı konusunda eğitim verildirilmeye çalışılır? Halbuki günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi değil mi çocuklara yönelik cinsel tacizler, çocuklara yönelik bir takım abuk sabuk şeyler? Bakın bir yaşına kadar çocuğa taciz ettiler Türkiye'de. 3-5 yaşındaki, 4 yaşındaki, 7 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuklar tacize uğramıyor mu? Rica ederim. Bunlardan hiç mi haberdar değiliz? Bu eğer böyle ise çocuklarda o takdirde mahremiyet duyguları geliştirilmesi lazım. Tuvalette bir başkasıyla birlikte oturma, tuvalette bir başkasıyla birlikte bulunma duyguları zedelenmemesi lazım. Yani o duygu başka biriyle olmaması lazım. Geldiği duygusu verilmesi lazım. Kaldı ki babanın tuvalete oturuyor olması ve yanında da çocuğun onu seyrediyor, nasıl yapılacağını görüyor olması, evet çocuğa davranış geliştirme kazandırılabilir, ancak mahremiyet duygusunu zedeler. Yani bu programın başında da söylemiştim. Çocuklarda davranış geliştirmek mi önemli, yoksa iç dinamiklerini sağlamlaştırmak mı önemli, ruh dünyasını sağlamlaştırmak mı önemli, çocuğun ruh dünyasını sağlamlaştırmak önemli. E zaten yapılmış çok da bir netice alınmamış. Yani netice alınmış olsa da çocuğun mahremiyet hissi zedelendiği için burada çok tavsiye edilecek bir yöntem değil. Babayla işte tuvalete girmiş olması yahut annenin tuvalete girip de çocuğun kendisini görüyor olması. Bak tuvalet böyle yapılıyor diyor. Hayır hayır böylesi bir yanılgıya ne olur düşmeyin. Burada önemli olan şey şu. Bir mail daha var bu konuyla alakalı olarak. İsterseniz onu da okuyup ikisine birlikte cevap vermeye çalışayım. Fatma Hanım şöyle yazmış tuvalet alışkanlığı ile alakalı merhabalar hocam annelik yönünde bizleri tuttuğunuz ışıktan dolayı teşekkür ederim benim sorum 19 aylık oğlumla ilgili son zamanlarda altını değiştirmemizi istemiyor özellikle kaka yaptığında altını değiştirirken çok direniyor ve ağlıyor. Öyle ki iki kişi zor değiştirebiliyoruz. Ağlaması da o kadar dokunaklı ki sanki bir şeye içerlemiş veya bir yeri ağrıyor gibi. Bu geçici bir durum mudur? Bu aşamada tuvalet eğitimine başlamamız doğru mudur diye sormuş Fatma Hanım da. Şimdi bakın çocuklara şu gözle bakalım ne olur? O da bir insan. Yani şimdi çocuğun altını değiştirirken, altından kakasını alırken... Çocuğun işte vücuduyla istediğimiz gibi oynaşır istediğimiz gibi altını temizler iken eğer çocuğu tedirgin eder ve işte Gülsele Hanım'ın dediği gibi o da utanıyor diyor çocuk da utanıyor artık ben de utanıyorum diyor. Yani çocukların içindeki utanma hissini hiç hesaba katmadan çocuklarla diyalog kurar efendim onu tuvalet alışkanlığına alıştırmaya çalışırsak hüsrana uğrarız. Bakın Gülsere Hanım diyor ki işte tuvaletini yapmazsan şuraya götürmem şunu almam. Ya kakayla onun ne alakası var yani? Ceza ile tuvalet yaptırma, mükafat ile tuvalet yaptırma bu nereden girmiş bizim aklımıza? Kim söylemiş böyle bir şeyleri bilmiyorum ki. Yani burada önemli olan şey şu çocuk eğer tedirgin edilmez ise özellikle büyük kakası konusunda tedirgin edilmez ise o takdirde çocuk... Kendi vücudunu dinleyerek ve o davranışı yani kaka yapma davranışını nereye yapacağı konusunda da bilgi sahibi ise yani tuvalet yahut da klozet o takdirde bu su akar yolunu bulur şeklinde zaten gider çocuk o doğal süreci içerisinde bunu yapar. Ama siz müdahale etmeye başlarsanız hadi oğlum kaka hadi bakayım yap bakayım kakana aferin yapıyor bak bak babası bak kakasını yapıyor gibi suni komik bir takım şeyler ile çocuğunuza yaklaşırsanız çocuk yaptığı kakadan da utanır ondan sonra yani yapacağı şeyleri de şaşırır. Halbuki bu kişinin kendi özel ve hatta utanılacak bir durumu neden siz konuşulur vaziyete getiriyorsunuz. Çocuk 6 yaşında 7 yaş işte kreşe başlayacak 4 yaşında siz onun utanma hissinin olmadığını mı düşünüyorsunuz? Hayır. Bakın tuvalet konusundaki ana prensibimiz şu. Çocuk rahat bırakılması lazım. Tuvaletinin geldiğini hissettiğiniz sırada çocuğa sadece eşlik edin. Yani tuvalete götürme konusunda. Hatta şunu dahi sormamak gerekir. Kakanı mı yapıyorsun? Hadi gel bakayım götüreyim. Yahut da çiğini mi yapıyorsun? Gel hadi götüreyim seni. Yani gibi ha çişini yapıyor bak bak bak diye dahi değil yani. Çocuk hiç tedirgin edilmeden kaslarının içerisinde, vücudunun içerisinde neler olduğunu kendisi dinleyebilecek kadar bir zamanı olması, çocuk ister çişini ister kakasını yaparken vücudunda hangi değişiklikler olduğunu algılaması ve o değişiklikleri de sizin yol göstericiliğinizle nereye yapacağını biliyor olması yeterlidir tuvalet alışkanlığında onun haricinde çocuğa baskı uygulamak, ceza vermek tuvaletini yaptığı zaman mükafat vermek gibi şeyler çocuğu tedirgin eder, doğal olarak yapacağı şeylerin önüne geçmiş olur engel olmuş olursunuz öte yandan şunu da söyleyeyim yani bize göre çocuğun işte tuvalet alışkanlığı kazandırılıyor olması bizim rahatlamamız anlamına geliyor aynı zamanda. Kreşe giderken rahat, komşuya giderken rahat işte bir de o bezleri bağlama konusunda da işte maddi imkanlar konusunda da birazcık rahatlattırıyor ama çocuk için öyle bir şey değil. Özellikle kakasını yaparken çocuk yani vücudundan bir parçanın ayrıldığını ve onun ne olduğunu anlamaması ve ne oluyor kısmını çocuğun hala çözememiş olması çocuğu korkutur. Ve o korku çocuğun içerisine bir salınır ise eğer siz hadi hadi ile çocuğun daha olayları çözemeden neler yapması gerektiğini daha anlamadan zorlamalarınız ile çocuk tuvalet alışkanlığı kazandırılır ise o takdirde çocuk tuvalete girmekten de korkar. O takdirde çocuk yani kendi kakasına bakmaktan korkar. Onun için çocuk için en kurtuluş yolu yine eski düzenin devam etmiş olması. Yani altında bez bağlarken ne kadar rahattım, hiçbir şey görmüyordum, hiçbir şey zorlamıyorlardı. Şimdi nereden çıktı bu zorlamalar e, ve gördüğüm şeyler neyin nesidir? O yüzden çocuğa zorlamalar olmaması lazım. Doğal akışı içerisinde çocuk o tuvalet alışkanlığını kazandırılması lazım. Şimdi Fatma Hanım diyor ki altını değiştirirken bas bas bağırıyor. İki kişi zor zapt ediyoruz. O bir kendinizi düşünün lütfen. Yani vücudunuz o şekliyle iki kişi tarafından kullanılıyor. Altınız üstünüz temizleniyor vesaire yapıyor ama çocuk o sırada ürküyor, korkuyor. Aynı döneme bir de tuvalet alışkanlığını denk getirmeyin. Yani birazcık daha çocuğunuzun korkularını, endişelerini çözmeye çalışın. Zorlamalarla mı yapıyorsunuz acaba? Hızınız mı fazla acaba? Daha sakin mi olmanız lazım acaba? Daha incitmeden mi olması lazım acaba? Çocuğunuza uyum sağlayarak eğer altını değiştirirseniz, ondan sonra belki tuvalet alışkanlığına başlayabilirsiniz. Yoksa bu panik içerisinde tuvalet alışkanlığına başlarsanız çocuğunuzu tahrip etmiş olursunuz. Efendim bir sonraki dinleyicimiz Nurcan Hanım şöyle yazmış: Sayın Adem hocam benim 3,5 yaşında bir oğlum ve 2 aylık bir kızım var. İlk çocuğum doğmadan önce ona bakabilmek için mesleğimi bıraktım. Fakat şu an oğlumla çok sıkıntılıyız. Küçük kardeşine devamlı zarar veriyor. Zaman zaman bana da vuruyor, hırçınlaşıyor. Her şeyi benden bekliyor. Anneannesine bile yaptırmıyor. Bulunduğum şehirde ailemizde yok. Tek başına oyalanmıyor. Mutlaka benimle oynamak istiyor. Günlük hayatta artık bunları başarmam imkansız bir hal aldı. Onu evde nasıl oyalayacağımı bilemiyorum. Çünkü 24 saat sadece onunla oynamamı, onunla konuşmamı istiyor. Daha önce 2 ay kreşe göndermiştik. Çok istekli gitmesine rağmen mutlu dönüyordu. Problem de çıkmıyordu. Şu an 3 yaş 8 ay oldu. Sizce kreşe göndermem doğru mu? Yoksa göndermeyip her şeye rağmen şartlarımı zorlayayım mı? Teşekkür ederim. Allah razı olsun demiş Nurcan Hanım. Şimdi buradaki şu kelimeye gözüm takıldı. Evde oyalayamıyorum. Şimdi hiçbir çocuk oyalanmaktan hoşlanmaz ki. Yani çocuklar oyalanıyor olmaktan hoşlanmaz. Biz anne babaların eğer çocukla derin ve kaliteli... Bir iletişim bir oyun aynı etkinlik içerisinde yer almaları durumunda tecrübemiz şudur ki çocuklar bir süre sonra o etkileşimin içinde bıraktığı duyguyla anneden babadan ayrı oynamayı tercih ediyorlar. Yani çocuklar 24 saat eğer annenin yanında görmek istiyor illa onunla oynamak istiyor her şeyle beraber onunla bulunmak istiyor ise burada bir anormallik var. Yani anormallik de şuradan kaynaklanıyor çoğunluk olarak. Anne çocuğun içerisinde çocuğun duygu dünyasına temas eder bir vaziyette çocuğuyla birlikte olmama ihtimali çok fazla. Çocuğun istekleri istediği gibi karşılanmıyor ise bu oyun isteği olabilir, konuşma isteği olabilir. Efendim birlikte bulunmadaki kalitelik çocuğun arzu ettiği şekilde değil ise... Çocuk onu alabilmek için anneyi tırmalar durur. Yani örneğin önünüze oyuncağı aldınız, diyelim arabayı aldınız, elinizi aldınız, çocukla arabacılık oynuyorsunuz, erkek çocuğunuz olsun. Masanın üstünde çocuk arabaları vın vın, vın diye sürüyor örneğin. Siz de elinizi aldınız, ıı, ıı, ıı, ıı, ıı diye sürüyorsunuz, sağa sola ileri geri ileri geri şey yapıyorsunuz. Oyalamaya çalışıyorsunuz. Aklınızda yemek, fikrinizde işte akşam oturması, zikrinizde başka bir şey ama eliniz böyle ıı, ıı, ıı diye arabayı sürüyorsunuz önünüzde. Şimdi çocuk böylesi bir anneden keyif almaz ki bu annenin de peşini bırakmaz. Niye? Çocuk bakın durdu orada siz durmuyorsunuz. Niye? E lambalar vardı durmadınız. Efendim çocuk orada... İşte başka bir şeyler hayal etmişti çiçekler kuşlar vesaireler hayal etmişti arabayı sürdüğü yerde ama siz arabayı ııı ııı yaparak çiçekleri ağaçları çiğneyip geçiyorsunuz çocuk sizle böylesi bir ortam içerisinde zaten derin bir oyun iletişim şeklinde oyununu oynayamaz ki. Dolayısıyla buradaki eksiklik genellikle şundan kaynaklanıyor annenin kendini yeterince çocuğa verememesinden kaynaklanıyor. Anne çocuğun dünyasına eğilip o mahsene, o mağaraya, o Disney Harikalar Diyarı'ndaki gibi harikalar diyarına, çocuğun ruhuna girebilmesi lazım ki kendisini bırakabilmesi lazım ki çocuk anneyle olduğu o dakikaların keyfini çıkartsın ve ondan sonra zaten anneyi biraz sonra kendisi kenara doğru itiyor. Kendisi o anneyle girdiği o Oyun ortamıyla kendisi devam etmek istiyor çok defa. Eğer çocuk bir türlü anneye doyamıyor, illa peşinde dolandırıyor, oyun vesaire, Burada kaliteli bir iletişim yoksunluğu vardır diyebiliriz. Dolayısıyla anne kendi duygularına bir baksın. Ben kendimi çocuğuma yeterince verebiliyor muyum sorusunun cevabı burada oldukça önemli. Veremiyorsanız çocuk sizin peşinizi bırakmayacaktır. Veriyorsanız yarım saat 45 dakika yeterlidir. Çocuk sizden bir süre sonra ayrılacaktır zaten yeterince duygu verdiğinizi düşünüyorsanız. Bulcasık bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 30-77'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücreti Vodafone ve Avia için 2.4, Türkcell için 1.8 liradır. Efendim, bir başka dinleyicimiz ve aynı zamanda benim de bir öğrencim. Rümeysa Karabulut'un mesajı önümde duruyor. Efendim biz aynı zamanda üniversitede öğretim görevlisi olduğumuz için iki yıldır da mezunlar vermeye çalışıyoruz. Ve kendi mezun ettiğim öğrenciler benim için oldukça önemli. Onların her birisi altın değerinde önemli. Onların her birisi şu ülkenin. Şu çocukların teslim edildiği işte kreşlerdir, okullardır vesairedir. Nerede bulunuyorlarsa altın değerinde öğrenciler bu öğrenciler. Çünkü bu öğrenciler veya mezun oldular artık öğretmenler. Bu öğretmen arkadaşlar Fatih Üniversitesi'nde, Meslek Yüksek Okulu'nda korkunç bir duyarlılık eğitimi alarak mezun oldular. Bunlar neyi nasıl yapacaklarını bildikleri gibi ruh dünyaları da çok hassas. Ve bir çocukla nasıl oturulup saatlerce nasıl onu incitmeden, ürkütmeden nasıl birlikte olacaklarını çok iyi biliyorlar. O yüzden Fatih Üniversitesi'nden mezun olmuş, çocuk gelişimi bölümünden mezun olmuş bir öğretmene denk gelirseniz, bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, o duyarlılık eğitimini almış öğretmenlere çocuklarınızı teslim edin, güven içerisinde teslim edin, eğer o konuda da, Burada benim öğrencilerim, öğrenci arkadaşlarım, şu anda da meslektaşlarım dinliyor ise onlara da söylemiş olayım bu vesileyle de. Eğer onlardan birisinden bir tane şikayetiniz olur ise ben Burçefem'deyim, efemdeyim, Fatih Üniversitesi'ndeyim, e-mailimi de biliyorsunuz. Her türlü şekliyle iletişime geçebilirsiniz. Eğer onlardan bir tanesi kaşlarını çatar da sizin çocuğunuza bakar ise lütfen bana bildirin. ...gece onların kabusu olurum... ...gece rüyalarına girer... ...sabahlara kadar yatırmam... ...iki yıllık onların üzerlerinde... ...azıcık hakkımın olduğunu düşünüyor ise onlar... ...ki onlar öyle gözyaşları içerisinde ayrıldılar... ...Fatih Üniversitesi'nden... ...onlar kaş çatma becerisini yitirdiler... ...onlar çocuklara... ...bağırarak konuşma... ...onlar çocuklara yukarıdan bakma... ...becerilerini yitirdiler... ...onlar bu konularda yetenekleri yok... ...onların bir yeteneği var ise... Fatih Üniversitesi'nden çocuk gelişimi bölümünden mezun olan o öğrencilerin şu anda öğretmen arkadaşlarının bir yeteneği var ise çocuk ruh dünyasına inceden inciye girebilme ve çocuklarla bir bütün olup hem dem olup o çocukların kişilik ve karakter eğitimini geliştirebilecek yetenekleri var. Her birisine ben buradan kefil oluyorum eğer ki onlarla ilgili bir şikayetleriniz olur ise duyun. Hangi üniversiteden? Fatih Üniversitesi'nden. Hangi bölüm? Çocuk gelişimi bölümünden. Sen böyle mi eğitim aldın? Neden kaşların çatık, yüzün asık diye eğer bir şikayetiniz olursa ben buradayım. O öğrencilerim de şu anda dinliyor ise onlarla da iftihar ediyorum. Evet bizim hocamız dediklerinde duyuyorum. Şimdi Rümeysa şunu yazmış. Hocam merhaba. Biraz önce izlediğim bir videoda kişisel gelişim uzmanı olan bir beyefendinin anlattığı bir şey beni çok düşündürdü. Ve bu doğru olmadığını hissettirdi. Ama emin olmak için size sormak istedim. Kişisel gelişim uzmanı olan beyefendi 3 yaşında bir kızı varmış ve akşam yemeğine çağırdıklarında gelmek istemiyor ve yemek istemediğini söylüyormuş. Babası da kızına eğer sofraya gelmez ve sofra kurulu olduğu zaman içerisinde yemezse sabah kahvaltısına kadar sudan başka bir şey vermeyeceğini söylemiş. Ve dediği gibi de yapmış sofra kalktıktan sonra sudan başka bir şey vermemekle çocuğu cezalandırmış olmaz mı siz derslerinizde hep ceza ile disiplinin olmayacağını söylüyordunuz bu olaydaki babanın tutumu ceza mıdır değil midir şimdi şöyle söyleyeyim çocuk yemek saatinde sofranın bulunduğu ana denk gelmesi lazım çocuğun yemek yiyeceği zaman. Eğer kendi gücünü kullanarak, kendi kurallarını uygulamaya çalışıyor, ailenin kurallarıyla çocuk çatışıyor, hayır yemeyeceğim diye kenara çekiliyor ise, o takdirde ve onda da diretiyor ise, ailenin oturup yemeği yemeye ve yemeği de sofrayı da kaldırmaya hakkı vardır. Eğer çocuk kendi isteğini o şekilde şekillendirmiş ve ailenin kuralını değiştirmeye çalışıyor ise, o takdirde çocuk, o yemekte yemek yenmediği zaman daha sonra yeniden yemek kurulmasını kendisi için yeniden sofra kurulmasını kendi eline ekmek içerisine çikolata sürülmesine bal sürülmesine tereyağı sürülmesini istiyor ise bu yerine getirilmemesi lazım. Yemek saatinde yemek yenmesi lazım. Bu kısma kadar kısmı doğru ancak bundan sonra şuralar biraz anormalleşiyor. Sabaha kadar sadece sudan başka bir şey vermeyeceğim. Bunu söylediğiniz zaman çocuğu incitmiş olursunuz, hırslandırırsınız, ağlatırsınız. Yani çocukla inatlaşma sürecine girmiş olursunuz. Hayır, burada çok doğal olarak şunu çocuk kavraması lazım. Yemek saati saat 6'dır, saat 7'ye kadar ailem oturur, güzelce konuşarak, sohbet ederek kültür haline getirerek, yemeği bir kültür haline getirerek yemeğimiz yenilir, saat annem de 630 7'ye doğru da sofrayı kaldırır. Ben bu kurala uymam lazım. Kısmı gayet normal. Ama yemezsen sudan başka bir şey vermeyeceğim. Bu inatlaşmaya sebep olur çocukla, hırslanmaya sebep olur. Belki çocuğunuzu yenerek bu tehdit ile sofraya oturtturmuş olsanız da çocuğunuzun içerisinde sizle sofraya karşı ve size karşı bir antipati oluşmuş olur sofraya otur ama çok yemek yiyemez istediği gibi yiyemez içinde çünkü burkuntu vardır bu bir buradaki ikinci bir garip durum da 3 yaşındaki bir çocuğa bu yapılamaz yani 3 yaşındaki çocuk zaten inat dönemidir yani yer yemez oturur otur dersiniz oturmaz kalk dersiniz oturur kaşığı uzatırsınız kafasını geri çeker kaşığı geri çekersiniz bu sefer yemek vermiyorsun diye ağlar inatlaşma döneminde olan bir çocuğa bu yapılmaz İkinci yanlış da bu. Ama diğer kısmı yani yemek kültürü kısmı doğru. Değerli Rümeysa öğretmenim çocuğa ikinci kısım ceza olarak algılandır çocuk tarafından. Ve öylesi bir tutumla da çocuğu yemek sofrasına oturtturmak da doğru olmaz. Efendim bizden bu kadar. Haftaya salı günü Allah nasip ederse yine birlikte olmayı umut ediyoruz. Bize yazabilirsiniz. Mail adresimiz ademgunes.com.tr ya da çocuk deyip geçmeyin ademgunes.com.tr kişisel web sayfamızdan yazabilirsiniz www.ademgunes.com efendim haftaya tekrar buluşmak üzere hoşçakalın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 lütfen geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye Saati'yle 11'de Radyonuz Burç Efendi.